Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nehmuduhu ve nestaayyunuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şerruri enfusina ve min seyyat-i a'malina men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah neşhedü en ilahe illallahu vahdahu la şerike ve neşhedü enne seyyidena muhammedan Abdullah ve Resulü Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya Zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne Kulluğa layık olduğu şekliyle Kendisine kendisini övdüğü gibi Sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a bugün eğecek, peygamberlerin sünnetine tutunacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Bugün 364 cihat kavramındaydık, değil mi? Evet, üstadın cihadını da işleriz diye söylemiştim. Fakat onu işlediğimiz zaman ders bayağı bir uzayacak. Yani çok Gerçekten detaylı bir şekilde almış. Haddinden fazla. Ee, yani öyle almış ki neredeyse artık onun cihat kavramını işleyecek olsanız ondan başka bir yere danışmış olmanız gerekmeyecek şekilde detaylı bir şekilde almış. İsterişsiniz onun şerhide ne olacak? O doğrultuda uzun olacak. O nedenden dolayı da onu almamaya o şekilde düşündüm. Aşırı derecede dersi fazla uzatmamış olmak için. Evet cihat Kavram olarak cihat ceht veya cüht Kökünden türeyen cihat Kavramının Cihat Kur'an'ın anahtar kavramlarından Biridir Yani Kur'an'ın anahtar kavramından Kasıt ne Yani öyle kavramlar var ki Kur'an'la artık neredeyse eşleşmiştir Daha doğrusu Kur'an onları O kadar gündeme getirmiştir ki o kadar çeşitli anlamda kullanmıştır ki artık Kur'an'ın adeta bir yapısını yapacak olsanız yani Kur'an'ı bir ev haline getirecek olsanız mutlaka temel direklerinden bir tanesi olur. Yani kirişlerinden bir tanesi olur. Kur'an'ı ayakta tutan temel kavramlardan bir tanesidir. Ve anahtar kavramlarından kasıt yine aynı şekilde Kur'an'da öyle kavramlar vardır ki o kavramlar kendi içinde de başlı başına bölümlere ayrılırlar. Yani çok geniş bir anlam ifade ederler ve kendi içerisinde bile başlı başına bir bölüm oluştururlar. Yani bir aile hukuku dediğiniz zaman bile sadece aileyle alakalı olan bir hukuku işliyorsunuz demektir. Ama mesela cihat gibi bir kavram kullandığınız zaman cihatın çok yönlü oluşu. Yani ağızla, dille yapılandan tutun da ta silahla yapılanına varıncaya kadar çok yönlü olmuş olması, içerisindeki hükümlerin de her birinin kendi başlığı adı altında yer edinmiş olması anahtar kavram oluşunu yine ifade ediyor. Çok e, farklı konulara da ön kapı açmış olmasından dolayı. Cihat kelimesi farklı formlarda Kur'an'da kırk kadar yerde geçmektedir. Cehd veya Cüht Kararlı ve şuurlu bir şekilde gayret etmek, zorluklara karşı çaba göstermek, çalışmak gibi anlamlara gelir. Yani bu cihat kavramının neyi? Kelime anlamı. Kelime anlamı olarak cihat ne yapmak? Çalışmak, çaba göstermek, gayret etmek, kararlı ve şuurlu bir şekilde ilerlemek anlamına gelir. Zaten Türkçede de biz kullanmışız. Ne deriz? Yani insanın biraz cehdetmesi lazım gibi ifadelerde aynı şekilde ne yapar cihat kelimesinin o kelime anlamını ifade eder peki kavram olarak aynı kökten türeyen cihat veya mücahide sözlükte düşmanın saldırısına karşı koymak üzere elinden geleni yapmak bütün gayreti harcamak demektir yani cihat kelimesinden ayrı bir kelime türey ki o da mücahide o da ne demek? Özellikle karşısında bir rakibinin olması ve o rakibe karşı direnç sağlayabilmek için ayakta kalmak, devam etmek, gayret göstermek, daha doğrusu yine Kur'an'ı başka bir tabirlerini yapmak, sabretmek. Evet bu düşmanın insanın içinde veya dışında olması fark etmez. Mümin kendisine zarar vermek üzere saldıran düşmanlarına karşı, koy karşı koymaya çalışır, onların zararlarını uzaklaştırmada gayretli olur. Müminlerin kararlı ve şuurlu çabalarının bedenle yapılanına cihat, ruhla olanına mücahede. Fikir ve İslami ilimlerde yapılanına da iştihat denir. Yani bu üç kavramda da ne var? Üç kavramda da bir gayret var. İnsanın elinden gelen çabasını ortaya koyması var. Ki iştihat kelimesi de aynı şekilde cehd etmek anlamından türer. cehd etmek anlamından türer. Yani çaba sarf etmek, gayret göstermek. Daha doğrusu gayret göstermek derken bir insanın yapabileceği gayreti göstermiş olması. Yani e, buradaki gayret insanın kapasitesi doğrultusunda ya da kapasitesi nispetince ortaya koymuş olduğu gayrete iştihat denir. Ki iştihat nedir? Zaten iştihat da e, tanım olarak yani Kur'an ve sünnette eee derinleşmiş olan bir alimin daha sonradan ortaya çıkmış olan bir meselede ne yapmış olması Kur'an ilmi ve sünnet ilmiyle bütün ilminin yeterince detayına inerek, çaba sarf ederek, düşünerek tartarak e, ne yapmış olması bir fikir ve kanaati ortaya koymuş olmasıdır. Cehd oradan gelir zaten. O yüzden müştehitlerin ya da e, şöyle diyelim, müştehitciklerin iştihatlarına çok fazla rastlarken gerçekten müştehid olanların iştihadını fazla göremezsiniz. Ya da hakikaten fakih olanların verdiği fetvalara çok e, az rastlanırken ya da onlar gerçekten bir karar verirken o kadar düşünür tartışırlarken e, fakihciklerin hemen meseleyi çözdüğünü yani bence bu iş böyle olmalı ya da işte Allah diyor ki gibi ifadelerle hemen çözümünü sunduğunu ortaya koyar görürsünüz. Yani çok da gayretlidirler. Hatta size hiç gerekli kalmaz bazen. Yani olduğunuz yerde ola ki insan size bir soru sorsun. Hemen onlar atlarlar. Böyle değil mi diye bir de sizden tasdik alırlar. Şimdi öyle değil desen adamın ilmi yerle bir olacak. Yani o yüzden iştihat ehli olmayanların iştihatları çok iken çünkü gerçekten çaba sarf etmezler. Cahil, cesur olur hesabı. Bu anlamda iştihat zaten kelime olarak da gayretten ne yapar? Türer. Yine Bedenle yapılanına cihat, ruhsal olanla mücahede yani ruhsal olanından kastı ne? Bir insanın nefsini terbiye etmiş olması anlamında şeytanın kendisine karşı olan dürtülerini ortadan e, kaldırmak için göstereceği çaba anlamında. Ve e, en tehlikeli fitnelerden ya da gerçekten cihat hususunda birçok insanın kaybedeceği yerlerden bir tanesi burası. Yani öyle insanlar görmüşsünüz ki o insanlar cihada çıkmıştırlar. Ya da cihada çıkmayı istemiştirler. Ama cihada çıktıkları halde yani Allah için savaştıkları halde dağlarda e, kurşun vurdukları halde ya da cihada cihada için yola çıktıkları halde bir de bakarsınız geriye döndüklerinde yani öbür hususlarda nefislerle mücahede şeytan kendini aldatmıştır. Yani e, insanlar arası huzursuzlukta ya da bir Müslümanın yapması gereken diğer hususlardaki kişisel problemlerinde şeytanın tuzağına karşı aynı cihadı gösteremediğini görürsünüz. Öyle değil mi? Yani öyle insanlar görürsünüz ki gerçekten yani yapı olarak da ruh olarak da kendilerini aslında cihada hazırlamışlar fakat cihada çıkamamışlardır. Ama öyle insanlar da vardır ki Allah korusun cihada çıkmışlar ya da çıkmayı gerçekten istemişler bir bakarsınız öbür tarafta kayıptırlar. Öbür boyutta şeytanın tuzaklarına karşı dünyaya karşı meyillerinde işte cüzdanlarını doldurmada, kendi e, otoritelerinde, ondan sonra insanlar arası e, kibirlerinde, yani bu gibi olan hususlarda şeytanın tuzaklarına gucaktan giderler ve bu gerçekten çok sinsi tuzaktır şeytanın. Şeytanın en sinsi tuzaklarından bir tanesi de çünkü bu hususta son derece ciddi olmayan insanlar kaybederler. Hatırlayın yani bu üç 4 ders önce de işlemiştik özellikle. Ee, zannedersem Riyaz-ı Salihin dersinde işlemiştik. Orada şeytanın parça parça götürdüğü. Yani e, bir insan bir şeyi yapması gereken şeye eğer önem göstermiyorsa, bunun arası aralanmıyorsa orada gerçekten artık şeytan alıp başını gidecektir. Yani e, bir de şeytanın insana süslü göstermiş olması var. Ve hatta onun için buradan bir örnek vermiştik. Demiştik ki şu dershaneden bir şeyi alıp gittiğin zaman yani bu dershanenin olan bir şey sonuçta cemaatindir. Hatta hangi hadiste işlemiştik? Bir sahabeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zekat memuru olarak göndermişti. O sahabe geldiği zaman ne yapmıştı? Zekat mallarını oraya koymuştu. Ondan sonra da bunlar da bana, benim şahsıma verildi demişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi? Gidip ananın evinde otursaydın onlar sana gelir miydi? Demişti. Mesela bu hususta gerçekten şeytana kapı aralayan bir insan bir dönem sonra yani e, sıkıştığı an o cemaatin parasından ya da beytul malın miktarından ya alır geriye veririm hesabına kaçar. Bir küçük miktar onda ciddi olmadığı zaman yani eğer Hazreti Ömer gibi oğlunun e, zeytinyağının dibinde kalan yağına elini sürüp de başına sürmesine hemen helak olacağım şekilde e, adaletli olmadığı müddetçe şeytan kaydırır. Her işte böyledir. Ve şeytan en büyük tehlikelerden bir tanesi dediğimiz gibi bizleri önce bir kere farzlardan alı koymak istemesi. Zaten farzlardan alı koyabiliyorsa bizi bitmişiz demektir. Allah korusun. Yani farzlardan alı koyar, farzlardan alı koyamazsa bidatlere yönlendirir. Bidatlardan alı koyamazsa e, daha az sevap olana yönlendirir. Bütün bunlar nefsani mücahide ile aşılabilecek olan şeylerdir. Yani kişinin kendi içindeki kendi kendisine karşı otoritesidir. Yani öyle insanlar vardır ki gerçekten ee, insanlara karşı yani diğerlerine karşı en ufak bir yamuk yapmazlar. En ufak bir kişiliğinize edilecek bir şey ortaya koymazlar. Ama kendi içlerine bir bakın. Kendi içlerinde sürekli kayıptalar. Kendi içlerinde şeytan almış başını gitmiş. Dolayısıyla bu aslında insanın kendi içindeki otoritesini ne yapmış olması? Sarsmış olmasının açık göstergesi ve asıl mücahede olarak da buradan. Ve yine ee, i̇nsanın ilmi olarak cehdetmiş etmiş olması o da zaten başlı başına. Fakat bütün bu kavramlar sonuç itibariyle nedir? Sonuç itibariyle cehd kelimesinden türeyen, e, bir insanın elinden gelen gayreti göstermiş olmasını ifade eden ifadelerdir. İfade eden kavramlardır. Devam ediyoruz. Allah yolunda gayret göstermek. Çaba sarf etmek anlamlarına gelen cihat, her üç manayı da içerisine almaktadır. Yani bu üç kavram içerisinde cihat, mücahede ve iştihat dediğimiz zaman bütün bunları yine cihat kavramı adı altında ele alıyoruz. Ki zaten gayret sarf etmek anlamına geldiği için ve cihat kavramı bütün bu üç anlamında ne yapar? ifade eder. Allah yolunda yapılan bütün çalışmalar, Allah'ın adı yükselsin diye gösterilen gayretler, onun dini İslam'ı savunma için ortaya konan çabalar tümüyle cihat ismiyle nitelendirilir. Yani burada özellikle anlatılmak istenen bugün Allah için ne yaptın? sorusuna karşı verilecek olan cevabınız gerçekten cihat edip etmediğinizi gösterecek olan şeydir. Ne yaptınız bugün Allah için? Namaz kıldım. Ya da emri bil maruf nehyanil münker yaptım. Ya da oruç tuttum. Ya da farklı farklı ifadeler. Önemli değil. Fakat bu yapılmış olan şeyler sonuç itibariyle cihat değil. Çünkü bunların hiçbir tanesi Allah'ın dini yüce olsun diye atılmış bir adım değil. Allah'ın dini yüce olsun diye, Allah'ın dini üstün gelsin diye gayret edilen her türlü çalışma, ancak onlar cihat ismi adı altında ne yapılabilir? ifade edilebilir, ortaya konulabilir. Bedeniyle, organlarıyla, malıyla cihat edene veya manevi tarafını olgunlaştırmak için çaba sarf edene, cahit veya mücahit İslami hükümleri ortaya koymak için gayret edene de müştehit denilmektedir. Yani bütün bu anlamlarda özellikle bir insanın, dediğimiz gibi bir ilmi yönden Derinleşmiş olmak İkincisi insanın nefsani boyutta Gerçekten kişisel otoritesini sağlamış Olma adına şeytana karşı iç aleminde vermiş olduğu mücadele Ya da nefsi tezkiye dönemi Diyebiliriz buna ya da bizatihi Kendi bedeninde mücadele Ettikten sonra dışarıda Allah'ın dininin hakim olması adına Ya da Allah'ın dinine karşı dikilenleri Engelleme adına Verilen e, Mücadele ki bütün bunlar e, Özellikle insanın kendi nefsini terbiye etmiş olması mücahede ismi adı altında kalıp olarak cahit ismiyle gelir. Hani söylenir de söylenir ya geceleri zahit gündüzleri cahit. Aslında mücahid değil de cahittir o. Yani e, geceleri aynı şekilde nefsini terbiye etmiş olması nefsine karşı şeytanın dürtüleri adına mücadele etmiş olması. Bütün bunlar cahit ismiyle ve bedeni olarak yapılan mücadelelere karşı direnişi de mücahit lakabıyla ifade edilir. Müminin Allah tarafından kendisine verilen beden, mal ve zihinsel imkanları Allah yolunda harcamış olması, İslam yolunda kullanması cihattır. Yani dediğimiz gibi bir insanın Allah adına yapmış olması gereken, yapabileceği gayreti sarf etmiş olmasına cihat denir. Peki bu Allah yolunda yapılabilecek olan mücadele, Allah yolunda yapılabilecek olan gayret sadece canla mı olur? Hayır. Her neyinizle Allah yolunda mücadele edebiliyorsanız, her neyinizle, yani Allah için elinizle, dilinizle, ayağınızla, kulağınızla, malınızla, mülkünüzle, her ne ki gerçekten sırf Allah için yapıyorsunuz, orada Allah için cihad etmiş olma sebebiyle karşı karşıyasınız. Fakat cihadın da bir terbiyesi var. Yani cihad dahi terbiyesiz değildir. Yani misal kimisi vardır diliyle cihad eder. Yani Allah'ın dini yüce olsun diye mücadele eder. Ama aslında adama söyleyeceğiniz sen dilini sus senin yapabileceğin en büyük cihad budur. Çünkü sen daha kendi kendine cihadı başarmış değilsin. Neden? Çünkü sen bir kere cihad ederken, Allah'ın dini yüce olsun diye değil, Allah'ın dininin adı altında adeta kendi kapasiteni ortaya koyuyorsun. Ve adamı nefret ettiriyorsun, adamı dışlıyorsun, adamı bıktırıyorsun. Ve ondan sonra da icabında ben her zaman hakkı her yerde söyleyen bir kimseyim diye kendi nefsini kandırıyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah yolda cihad etti. Karşılıklar gördü. Ama hiçbir zaman nefret ettirmedi. Hiçbir zaman nefret ettirmedi. Yani ifadeleriniz nefret edilmenize sebep olsun. Ama tavrınız ve diliniz sakın ola nefret edilmenize sebep olmasın. Yoksa aksi tahta cihad etmiş değilsinizdir. Yani insanlara hakkı söylemeyeceğiz. Yani bu durumda iki kutup var. İkisi de birisi e, ifratta birisi tefritte. Kimisi ne yapar? Kimisi hakkı söyleyeceğim diyor. Öyle bir hakkı söyler ki sanki arkada yüz tane leşi olan bir dayı gibi göğsünü gere gere ulan şöyle böyle olmak lazım. Ne biçim adamsın? Şöyle et. Adam karşıdakini bir kere daha ayaklar altına alarak davete başlıyor. Kendisini putlaştırarak bir davete başlıyor. Hakkı söylüyor. Bu davet değil. Kimse kendisini kandırmasın. Bu davet değil. Ha öbürü de Öbürü de hakikati söylediği için bir takım sıkıntılar çekecek diye o da hakkı söylemiyor. Bu da en az birincisi kadar beterdir. Yani ikisi de beterdir. Çünkü birisi ifrattır, birisi tefrittir. Yani ikisi iki ayrı, iki zıt uçtur. Ortası dengedir. Birincisindeki hakkı söyleme özelliği ikincisinde olacak. İkincisindeki de kimse bana darılmasın korkusu onun da o putu var. O da birincisinde olacak. İkisi dengel de olacak. Hakkı söyleyeceğiz ama hakkı söylerken nefret ettirmeyeceğiz, davet edeceğiz. Bunun da şartları var. Neden? Çünkü Allahu Teala Tövbe Suresi'nde demiyor muydu ki: "Müminlerin hepisinin birden cihada çıkmaları ne değildir? Olması gereken şey değildir." Neden? Müminlerden bir grup geride durmalı ve o cihada çıkanlar cihattan geldikten sonra onları Din hususunda, ilim hususunda eğitmeli, onlara öğretmeli değiller mi? Neden? Çünkü onlar olmazsa eliyle cihad edenler de terbiyesizleşir. Nasıl ki birisi diliyle cihad ederken karşıdakinin kalbini vurup öldürüyorsa adamın derdi bu. Yani kendi kapasitesini ortaya koyup işte şöyle böyle olmazsa şöyle olmazsa bak ben haklı söyledim. Öbürü de eline kılıcı alıyor. Geleni doğuruyor. Gideni doğuruyor. Adam beyaz bayrak kaldırsa da doğuruyor. Çünkü adamın derdi bu. Ve kendi kendisini de ben adam doğuruyorum. Yani ben mücahidim diye kendi kendisini avutuyor. İkisi de terbiyesiz cihaz. İkisi de olmaz. Yani nasıl ki bir insanın Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Ya eyyuhallezine e, Ma lekum izâ gîle e, infuru Size haydi Allah yolunda neferler olun denildiği zaman ne oluyor ki ilal art? yani yeryüzüne çakılıp kalıyorsunuz diyor ya ayette allah Teala. Yoksa dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Yani bu ne kadar kötüyse, bir insanın Allah yolunda cihad edebileceği bir alan var da cehd edebileceği bir alan var da kapasitesi de var da yapmıyorsa ne kadar beterse bir insanın Cihada çıkıp cihadı gereğince yapmaması, eline kılıcı alıp geleni gideni doğraması ve ben cihad ediyorum diye kendi kendini avutması aynı bu kadar beterdir. Neden? Çünkü ikisi de yapılması gerekenin zıttına olan şeydir. Atabildim mi burayı? İkisi de yapılmış olması gerekenin zıttınadır. Bize 50 santimlik bir boru lazım. Biri gidiyor yüz santim yapıyor, biri gidiyor 30 santim yapıyor. Neden? Ya fazla olsun ben en kaliteli borucuyum ben böyle yaparım falan kendini avutma biz senden 50 santimlik istedik. Öbürü de az getiriyor niye? Ya alsaydın belki borucu bir şey derdi hani gönlü kalmasın diye. İkisi de beter. Çünkü ikisi de 50 santimlik boru getirmiyor. Bize lazım olan boru. O 50 santimlik boru. Yani nasıl ki 30 ya da 80 fark etmiyor İkisi de 50'nin dışına ise diliyle cihad edip kalp kırmak. Ya da hiç diliyle cihad etmemek. Eliyle cihad edip haksız insanın canına kıymak ya da hiç cihad etmemek. Şşşt. İkisi de aynı. İkisi arasında da herhangi bir fark yok. Bu anlamda cihadın e, özellikle Allah'ın bildirdiği şekilde yapılmış olması nedir? Kaçınılmaz olan şeydir ki İslam rahmet olsun. Yani birisine tebliğ yaptığınız zaman, birisine... Gece diyeceksiniz ki tebliğ yapmak gibi bir problemimiz zaten olmadı bizim de. Yani e, olay ki yaparsanız bir gün şaşırırsanız yani ya da birisi size tebliğ yaparsam para vereceğim der de tebliğ yapmak durumunda kalırsanız hani haberiniz olsun. Yani o durumda tebliğ nasıl yapılır? Dilinizle yaptığınız zaman ifadelerinizi yüceltin kendinizi küçültün. Daha doğrusu Allah'ı yüceltin kendinizi küçültün. Karşıdakine Bak ben bunları bunları yapan bir adamım. Sen de yap. Sen yapamazsan böyle olur. Değil. Bak ben de böyle böyle rezil bir insandım. Ben de böyle böyle bunu söylerken de ama yine kibir değil. Bunu söylerken de kibir değil. Biz Türkiye'deyiz. Bir örnek vereyim size. Yani bu kibir deyince o kadar sinsillikler oluyor ki bu işin içerisinde. Bir yerde gidiyoruz. Mısır'da okuyan bir arkadaşı var. Orada otururken Hani adam soruyor nerede okuyorsunuz diye, ne yapıyorsunuz? E ben de öğrenciyim diyorum Ondan sonra adam nerede öğrencisiniz diyorum, e Mısır'dayız diyorum Ama bunu söylerken Allah'a yeminlerle söylüyorum yani normal adam soruyor ben de söylüyorum burada bir kibir yok ki Dışarıya çıktık bana dedi ki Ya kardeş biraz şey olmak lazım dedi Anlamadım kardeş neyi kastediyorsun Hani bir de Mısırlıyız deyince Övülmüş gibi oluyor dedi, hakikaten öyle mi dedim? He öyle dedi. O yüzden ben söylemiyorum dedi. Dedim bu kadar şey öyle ben de söylemem bu işi. Ondan sonra gittik başka bir dükkana. Yani bu kadar mı sinsi olur bir insan. Ondan sonra gittik başka bir dükkana. Tabii ben saklıyorum bu sefer. Bu sefer e, o söyledi. Ona sordu. Ben, şimdi bana sordu. Ben salladım. Ya ne yapacaksın? İşte niyetliğimizin derecesine. O da bizim bu sefer öbürü dedi ki öğrenciyiz dedi. E nerede öğrencisi? Ya o kadar önemli değil diyor şimdi. Yani verin Önemli değil. Önemli olan bilmiş olmak. Şöyle böyle. Adam şimdi okuda ısrar ediyor ki. Neredesiniz? Nasılsınız? En sonunda ya Mısır'da okuyoruz falan. Adam ne diyor biliyor musun? Ya ne kadar mütevazi ya. Bakın. Ne kadar mütevazi. Sadece vallahi bunu delirtiyor. Yani karşıdakine Mısır'da okuyorum dediği zaman fazla bir şey getirmeyecek. Ama karşıdaki diyor ki. Ya ne kadar da gerçekten mütevazi bir adammış. Bak nerede okuduğunu bile saklıyor. O biraz önceki yani Mısırlıyım dese o karşıdakine ne kadar da mütevaziymişim düşüncesinden daha az. Kendisine pozitif bir bakış açısı alacak. Öyle huylandığım, öyle huylandığım, öyle iyi midem bulandığı ki gittiğimizde de ne yapıyorsunuz diyor. Öğrenciyim Mısır'dayım diyor. Ulan bu kadar mı sinsilik olur ya? Görüyor musunuz ayağı? Ya bu kadar mı sinsi tabii bende de sinsilik olduğu için bu tür de çakıyoruz biz de hemen. Yani bu kadar mı sinsilik olur Allah? Yani hakikaten özellikle ee, bir insanın dedik. Yani burada cihad ederken diliyle anlatırken bunu yaparken de bak ben böyleydim. Allah beni böyle yaptı. Ben böyle oldum. E gene aynı şeye getirdin yani. Gene aynı şeye getirdin. Yok. Kendini sil at. Karşıdakini anlatabilmeyi yap. Hazreti Ali Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da kılıcı aldı mı? Aldı. Ya Resulullah bunun hakkı nedir? Nasıl yapayım dedi? Nedir Resulullah? Ey Ali dedi senin. Bak eline kılıcı verdi Hayber'de. Adam öldürmeye gidiyor. Ey Ali dedi senin vesilenle bir insanın imana gelmesi gökteki, yerdekilerin senin olmasından daha hayırlıdır. Bak terbiye burada. Eline kılıcı aldın. Ey Ali doğru, babam doğru. Değil. Elde aldın ama unutma. Unutma ki senin hedefin cihad ederken de Allah'ın dini yüce olsun diye. Ve Allah'ın dininin yüceliği adam kesmekten geçmez. O adam gibi o kesilenler Allah'ın dininin yücelmesini engel olanlar. Yoksa kazanılanlarla Allah'ın dini yücelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 23 senede öldürdüğü insanın sayısına bir bakın. Aklınız hafızalarınız durur. İşte burada özellikle cihadın Terbiyesi denirken el ile yapılan, dil ile yapılan, mal ile yapılan. Yani hakikaten o kadar geniş bir kavram ki elle yapılmış olması var. Elle yapılırken nasıl yapılmış olması var. Dille yapılması var. Nasıl yapılmış olması var. Ee, malla yapılırken yapılması var. Malla nasıl yapılmış olması var. Bir de bunun üstüne üstüne ki bunları hiç yapmayanlar var. Ya da yapmak gibi bir sıkıntısı olmayanlar da var. Yani bütün bunlar bir kere bir tarafa Geçtiği zaman Hani şeye benziyor İşte hele bir yarın savaş gelsin Bak yarın düşmanlar bize bir saldırsın Sen bizi bir gör o zaman ben nasıl kılıç sallıyorum Diyenler var ya İyi de yarın senin Gerçekten ee, Allah yolunda bedeninle Cihad etmiş olmanı Şu anındayken Gösteren diliyle yaptığın cihattır Dilinle yaptığın cihattır Dilinle yaptığın cihad yarın eliyle de yapacağın cihadın göstergesidir. Malınla yaptığın cihad, yarın elinle yapacağın cihadın göstergesidir. Diliyle, malıyla, bedeniyle, bulduğu yerde cihad etmeyenlerin yarın bak sen beni gör demiş olmalarına pek aldırış etmeyin. Ya. Çünkü pek çıkmaz. Çıksa da Allah nasip etmez. Yoldan geri çevirir. Git daha kendini terbiye et. Git daha kendini oluştur diye Allah geri nasip eder. Çünkü ee, o farklı bir olaydır gerçekten. İşte bu anlamda cihat bu şekilde hem nefse karşı olan mücadede Allah'ın dini adına yapılan mücahidele ve Allah için yapılan mücadele ama Allah için olacak. O yüzden bir insanın bir kimsenin malını çalmış olması sonuç itibariyle büyük haramlardan mı büyük haramlardan? Ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu imkanlar yani mal, beden gibi ya da zihin gibi, ilim gibi imkanları Allah yolunda harcamış olması cihat mı? Cihad. O yüzden bu cihadın sömürülmesi bir insanın sömürülmesinden vallahi daha büyüktür. Neden? Bir insan bir insanı bile öldürse ne olur? Kıssas olur. Ama bir insan beytul mal'dan küçücük bir şey çalarsa ne olur? Perişan olur. Bunu görmüştük. Hadiste en sonki Riyazu ı Salihin'de. Neden? Çünkü o bir kere Allah için yapılan bir mücahedenin, bir mücadelenin bir kere ürünüdür. Onu bir kere su istimal etmek daha büyüktür. O yüzden Resulullah ve Vesselam çağırdığı zaman kalimet mallarını getirin dediği zaman geç gelene al git diyordu. Al git yarın mahşer günü o boynunda geleceksin diyordu. Yani fedakarlığı isteyen şeydeki sömürü de Haddi zatında o kadar büyüktür ama e, gerçekten insanların bu hususta Allah'tan korkmuş olmaları kendileriyle Allah arasında olan e, yakınlıklarıyla da doğrudan bağlantılıdır. Devam ediyoruz. Kelimenin sözlük anlamından da anlaşıldığı gibi cihat bir saldırı değil olabilecek bir saldırıya karşı yapılan bir savunmadır, bir gayrettir. Bu saldırıyı savabilmek üzere çaba göstermek çalışmaktır. O bir an, e, anlamda insanın mutluluğuna giden yoldaki engelleri kaldırmaktır. Kur'an, cihat ile fiili savaş olan gıtali ayrı ayrı kullanıyor. Yani Kur'an'da özellikle iki kelime bu anlamda kullanılır. Allah yolunda cehd edenler, Allah yolunda mücadele edenler, Allah için kafa sarf edenler, Allah için kafa arıtanlar. Ee, bu anlamda Allah adına hakikaten bir gayret sarf edenlere cihat kavramı adı altında bir yer ayrılırken Kur'an'ın özellikle elle savaş yani silahla savaş için kullanmış olduğu gıtal kelimesi yani öldürmekten türeyen bir savaş kelimesi var. İkisi ayrı ayrı anlamda kullanılıyor. Yani her gıtal cihattır ama her cihat gıtal değildir. Cihat çok daha büyük, geniş anlamı olan bir kavramdır. Evet, cihat saldırı mıdır diye bir soru işareti bırakmış. Ona cevap arayacak. İslam'ın anlaşılan emirlerinden biri de cihattır. Özellikle, İslam'ın yanlış anlaşılan demiş. İslam'ın yanlış anlaşılan emirlerinden biri de cihattır. Özellikle batılı araştırmacılar cihadın bir saldırı olduğunu, İslam'ın bu saldırı yoluyla yayıldığını, Müslümanların saldırı anlamındaki cihat emrine uyarak başka ülkelere işgal ettiklerini ısrarlı bir şekilde iddia ederler. Ya yani Bunu yaparlar. Hatta iki gün önce de bana denk gelmişti. Bizim dershane için yer bakmaya gittiğimiz kafirde. Işte Müslümanlar e, hep kılıçla gelmişler dedi. 1400 senedir ben dedim bak e, o dedi ki Allah'a şükür olsun ki din 1000 senedir hiç Şitat'a hakim olmamış falan dedi. Ee, ben dedim ki bak 1400 senedir eee sonuçta 1500'lü yıllara kadar Şitat'a hakim olduğu için bak neler yaşandı. İnsanlık huzura kavuştu. Yok dedi siz adam kestiniz dedi. Dedim yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bizim dedim 1000 yılda bizim dedim 1000 yıl içerisinde öldürdüğümüz insanlara bak askerden başka insan öldürmüş müyüz? Savaşandan başka hatta savaşta dahi beyaz bayrak atandan başkasını öldürmüş mü istisnaları olabilir. Sizin dediğim güya hürriyet adına hürriyet adına şu anda akıtmış olduğunuz şu geçtiğimiz 3-5 yiğnin içerisinde akıttığınız milyonları biz yüz değil 200 değil 300 değil 500 de bile akıtamadık. Yani bu anlamda haylige cihat diye bir kavram yani sizde dedi haylige cihat var dedi. Dedim haylige cihat tabii ki vardır. Kötülükleri engellemek için haylige cihat vardır. Bunların hepsi vardır. Fakat özellikle su istimal edilen Yanlış anlaşılan ve yanlış anlaşılsın Diye de medyanın kullanılmış olduğu Bir alan Yani İslam'ın bu kılıç alanı Müslümanlar söz konusu olunca Yerli yerse cihadın saldırı amacıyla kullanıldığını Ve bunu da kutsal savaş şeklinde Anladıklarını ileri sürerler Cihadın anlamı ve işleyiş şekli Yakından incelense Cihada izin verilen şartlara yeniden bakılsa Durumun iddia edildiği gibi Olmadığı görülecektir aslında bu tabii ki biraz da İslam'ı yakından tanıyanlar için söz konusu. Ya yani da İslam adına hakikaten objektif bakanlar için söz konusu. Mesela o kafir e, Kur'an'ın dedi bana 4. suresi dedi bugün için geçerli değil dedi. Kur'an'ın 4. suresi nedir diye belki şuraya sorsam zor çıkar. Yani bilmeyen çıkar diyelim daha doğrusu zor çıkar değil de. E, 4. suresi bugüne pek uyumlanmaz dedi. Kadın dedi mahkemeye gittiği zaman erkeğin yarısıdır dedi. Dedim hayır. Bak Allah o ayetin devamında diyor ki eğer biri unutursa diğeri onu hatırlatsın. Bu ne demektir? İstisnalar olmakla beraber kadın hiçbir zaman erkek gibi alışveriş yapamaz. Kadın hiçbir zaman erkek gibi pazarlayıcılık yapamaz. Kadın hiçbir zaman erkek gibi ticari hususlarda tecrübeli değildir. O yüzden kadınların bu genel işi olmadığından dolayı kadınlar bu işte Fazla bilgi sahibi değildirler. Fazla bilgi sahibi olmadığı için de unutmaya meyillidirler. O yüzden ikinci soru hatırlatacak. İslam'da öyle şeyler vardır ki dedim kadınların sözü geçer. Bak dedim İslam'da süt kardeşliği diye bir olay vardır. Süt kardeşlerinin şahitliğinde erkek hiçbir kar oynamaz. Çünkü erkek süt kardeşle alakası olmaz. Çünkü kadın emzirmiştir. Şahit olan kadındır. Kadınların işidir. O yüzden kadın şahitliği olur. On tane erkek getirsen bir tane kadın Gelse 10 tane erkeği bir kadın sorular Ya tabi bunu açıklayacaksın Ama sonuç itibariyle e, Mantalite zaten medya denilen Küfür ordusunun Bunu özellikle İslam'ı İnsanlardan uzaklaştırmak için kullandığı kavramlar Ve bu kavramlarda da özellikle cihat O yüzden Müslümanlar cihadı da Cihadı da Gerçekten yerli yerince yapmalı Yani mesela bakıyorsun adam tutmuş Bir tanesini kesmiş Öldürdük diyor Ama neden öldürdüğünü de göster neden öldürdüğünü de göster ki karşıdaki sana hak verebilirsin. Gerisini bilmiyor ki. Adam kalkmış. Yani evine adam saldırmış. Bir kafir askeri evine saldırıyor. Çocuğunu öldürüyor. Karısını öldürüyor. Hepsini yapıyor. E tabi ki sen ona karşı savunuyorsun. Yakalayınca öldürüyorsun. Öldürme anını gösteriyorsun. E kafirler zaten istediği bu. Öbür tarafı da göster. Hazır kaydetmişken orayı niye kaydetmiyorsun? Ya şunları şunları yaptın diye bak ondan sonra hak olsun. Ha bunu yapmadığı günaha mı girdi? Hayır canım günah değil. Bu sadece stratejik bu uygulamaydı o kadar yani. Ama sonuçta kafirler zaten bu şekilde ve burada üstadın da bahsettiği gibi yani gerçekten yakından incelenecek olursa cihada izin ve, e, verilen şartlara yeniden bakılacak olursa durumun hiç de onların iddia ettiği gibi olmadığı anlaşılacak. Cihat kavramının karşılığı savaş kelimesi değildir. Yani cihat denilince akla savaş gelmesin. Cihat denilince Allah için gayret edenler gelsin. Mücahit denilince nefsini terbiye etmek için Allah yolunda mücadele edenler gelsin. Cihat denilince boş vaktini çakılıp kalanlar değil de hani Allah-u Teala neferler olun diyor ya yani her savaşın bir perde arkası var. Yok mu? Vardı her savaşın perde arkası vardır. Yani bugün sıcak savaş olduğu gibi bir de soğuk savaş var. Soğuk savaş nedir? Soğuk savaş Kalem düzeyinde, dil düzeyinde, hazırlık düzeyinde ya da stratejik düzeyde güdülen savaşa soğuk savaş denilir. Her sıcak savaş yani karşılıklı bizatihi vuruşma her sıcak savaş soğuk savaşın kaçınılmaz bir durumudur. Dolayısıyla soğuk savaşta kendisini hazırlayamayanlar sıcak savaşa çıkamazlar. Ve sıcak savaşta hazır bulunmuş olmak şayet nefer olmaksa soğuk savaşta hazır bulunmuş olmakta nefer olmaktır. Eğer öyleyse... Allahu alem. Allahu Teala'nın "Ma lekum ile, ilekumun furu fi sebilillah haydi Allah yolunda neferler olun" denildiği zaman "İssa galtum ilal art. Yere çakılıp kalıyorsunuz. Eraditum bil hayati dünya. Siz dünya hayatına razı mı oldunuz." Evet, biz dünya hayatımıza razı olduk. Biz kendi çıkarımıza razı olduk. Biz evde çoluğumuz çocuğumuza keyif yapmaya razı olduk. Biz bunlardan geçmemeye razı olduk. Diyorsanız, diyorsak bu bizim ya da sizin bileceğinizdir. Ama Allah'ın ayeti tapu gibi karşıda duruyor. Biz ona karşı vurdum duymaz olsak da, biz onu duymasak da, biz onu duymazdan gelsek de bu ayet bizi sorguluyor. Ve yarın karşısına çekecek bunu. O yüzden kalbi titreyenler, içi yananlar, Allah'ını gerçekten sevenler, peygamberini gerçekten sevenler, ve gerçekten cihadı göğsüne yedirmiş olanlar nefer olsunlar nefer olsunlar neferleşsinler ki soğuk cihadıymış sıcak cihadıymış nefer olacak için bu ne yapmıyor pek bir şey ifade etmiyor o ki Allah için yapıyorsun daha ne gerisi ne evet devam ediyoruz o yüzden dedik yani cihat denince sadece daha akla gelmiyor çünkü cihatla savaş sözcüğü arasında hem nitelik hem de nicelik farkı vardır. Yani hem nitelik özellikle e, sahip olmuş olduğu sıfatları hem de nicelik yani hem de nasıllığı arasında farklar var. Hem de nasıllığı arasında farklar var. Savaş salt askeri harekat olup güce dayanır. Yani kıtal dediğiniz zaman salt yani bizatihi askeri bir mücadeledir. Ve o güce dayanır. Cihat ise askeri operasyonda dahil ilahi hedefler uğruna gösterilen bütün çabaları içerisine alır. Dolayısıyla gıtalde hazırlık, hazırlıklı olmak şarttır. Ama cihatta o şekilde kuvvet hazırlamış olmak şart değildir. Yani gıtalde karşıdaki düşman kadar hazırlıklı olmak şarttır. Cihatta gücün nispetince amel etmiş olman şarttır. Ne kadar zayıf olursan ol, nerede olursan ol, ne kadar kapasiten olursa olsun bulunduğun yerde cihad etmen şarttır. Dolayısıyla cihatta böyle bir şart aranmaz. Bu demektir ki cihad kutsal bir gaye uğruna ortaya konulan her türlü fikri, fiili ve kalbi çalışmanın ortak adıdır. Madem ki bir bedeni oluşturan beyindir. Madem ki dağa çıkıp cihad eden mücahitler de kendine ilim öğretecek olan alemlere muhtaçlar, demek ki bu işin özellikle fikri yapıda oluşturulmuş olması, yani insanın ilmen ya da zihnen ya da fiili olarak bu işi kafasında canlandırmış olması diğer etkenleri doğuran unsurdur. Diğer etkenleri doğurmazsa haddi zatında aksaklıklar çıkar. Ne gibi aksaklıklar çıkar? Terbiyesiz cihad olur, terbiyesiz davet olur ya da davetsizlik, cihazsızlık söz konusu olur. Çünkü her şey sonuçta kalpte ve bir beyinde ne yapar? Cereyan eder. Evet, biraz daha devam ediyoruz. İslam'a göre dinde zorlama yoktur ki Bakara suresinin 256. ayeti. Yani insanlar diledikleri dini seçebilirler. İnandıkları din ne kadar yanlış ve saçma olsa bile bu konuda zorlama söz konusu olamaz. Bu da kafirden yani hani yeni de yaşandığı için biraz da aklım yani o gün kafirin kullandı. Yani zorbalıkla gelmiş. Dedim bugün İslam'ın bu güzelini sen görmezden gelemezsin. Bugün İslam Sırp, Bosna Bosnalılar Sırplar aynı soydan mı? Aynı soydan gelirler. Bosnalılar Sırplar. Yine e, Kosova'sı olsun Arnavutlu olsun neresi olursa olsun dedim, Balkanlar tarafına bak. Burada İslam'a girmiş olan insanlar var. Yani şu andaki İslam konumlarını tabii ki tartışmıyoruz. Yani Ya da ellerdeki İslam'ın niteliğini tartışmıyoruz. Ama İslam'a girmiş mi der, Girmişler. Bu insanların İslam'a girmesi nasıl oldu? Biz sizin gibi önce İncil'i verip yani e, şeylerle beraber e, akıllı bir şekilde güya İncil verip insanlar ona çağırıp da onun tutarsızlığı olunca Hristiyan olacaksınız diye sizin gibi Afrika'da biz silah dayadık mı? Bunun tek bir örneğini gösterebilir misin? Tabii ki gösteremezsin. Ha özellikle İslam'ın dinde zorlama yoktur hususunun buraya e, ait olduğu ve İslam'ın Müslümanlara hâs olarak getirmiş olduğu bir takım hukukların bunun dışında olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani dinde zorlama yoktur derken bugün e, adam bana karışma diyor. Ya da yapma böyle. Senin sana ne? gibi bir mantıkla senin hak adını ortaya koyduğun şeyi reddediyorsa ve arkasında da kalkıp dinde zorlama yoktur diyorsa adama zırvalama denir. O zaman dinde yoktur ayetiyle emri bil maruf nehyi anil münker ayetini ne yapacaksın? Silip süpüreceksin. Yani hiç böyle şey olur mu? Bir ayet diğerini bu şekilde ortadan kaldırır mı? Hayır. İkisi de hükümdür, dinde zorlama yoktur. Farklı bir alanda emri bil maruf nehyi anil münker ise farklı bir alanda cereyediden cerey iki ayrı husustur. Özellikle İslam'a girmiş olma anlamında. Evet devam ediyoruz. İnandıkları din ne kadar yanlış ve saçma olsa bile bu konuda zorlama söz konusu olamaz. Çünkü inanma bir gönüllülüktür. Bir şeyin doğruluğu veya hak oluşu kalp ile kabul edilmezse silah zoruyla kimseye bir şey sevdirilemez. Çünkü kalbe muhakkalbi hakimiyet söz konusu değildir, olamaz. O yüzden Nahil Suresi 106. ayete bakın. Orada Allahu Teala diyor ya her kim zorlama olmaksızın küfür sözünü söylerse yani zorlama olan kişi küfür sözünü söyleyebilir. Neye zorlama? Bedene zorlama. Allah Teala ayette bir şart koşuyor. Ne şartı? Ve kalbuhu innun bil iman. Kalbi de imanla mutmain olacak. Niye? Çünkü kafir senin bedenine bir baskı uygulayabilir ama kalbe hiçbir zaman eğer söylemiş olduğun söz kalbinde bir parça şüphe uyandıracak ya da zedeleyecek olursa yine kafir olursun. İstese karşıdaki tam ikirah yapsın. O yüzden kalbine hiçbir kimse hakim olamaz. O nedenden dolayı bedenine hakim olur. Bedeninde zorlama olursa takıya icabı orada küfür sözünü söyleyebilirsin. O durumda da Allah-u Teala ne diyor? Kalbi de imanla tatmin olacak. Eğer imanla tatmin olmazsa Zorlama olmasa bile zaten kafir olur. O durumda da yine olacak çünkü kafirler hiçbir şekilde yani kafirler değil hiçbir kimse başka bir kimsenin kalbine nüfuz edemez. Tabii ki Allah korusun. Allah korusun. Yani iki çeşit. Bu anlamda kalp küfrü gerektirebilir. Söylemiş olduğu şeyde söylemiş olduğu şeye kalbi şüpheye kayarsa bu birinci tür meyil. Burada küfür vardır. Söylemiş olduğu şeyde eğer ki ben bunu yaptım da haşa Allah bana yardım etmedi şeklinde bir şey yok. Burada sadece tevekkülsüzlük vardır. Bu küfür değildir. Burada tevekkülsüzlük vardır. Yani öyle insanlar gelmiştir ki Habbab bin Neresi ya Resulallah Allah'ın yardımı ne zaman demiştir. Yani hatta peygamberler bile biliyorsun Allahu u Teala ayetinde evet. e, öyle, öyle durumlar geldi ki peygamberler bile yanındakilerle beraber Meta Nasrullah dediler. Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Ha bu anlamda kalbine bir şüphe duyarsa duarsa o sadece te tevekkülsüzdür ki onu da tabii ki hemen telafi etmelidir. Bu bu taraftaki mail. Ama öbür tarafta söylediği küfür sözüne karşı bir şüphe ya da acaba sorusu dahi gelse küfürdür. Yani Ebu Hanife'nin dediği gibi bir yerde bir peygamber çıkmış. Yani bazen e, hakikaten bunu kardeşlerden de duyuyoruz ya da tanıdığımız Müslümanlarda da duyuyoruz. Mesela Zırvalyen yeni 3-5 peygamber çıkıyor. Nebi çıkıyor. E, ya mucizelerine bakmak lazım falan gibi bunlar Şüphe götürmez olan şeyler ve Allah'ın dini oyun ve eğlence değil. Ha yani mucizesiymiş diye gülersin ayrı bir olay. Ama mucizelerine bakmak lazım falan gibi dahi olsa Allah korusun çünkü din şaka değildir ve Allah Peygamberinden sonra bir Peygamber gelmeyeceğini bildirmiştir. O yüzden Ebu Hanife birisine bir yerde bir Peygamber çıkmış denilse o da acaba mucizesi var mıymış dese kafir olurdur. Çünkü şüphe girmiştir. Allah korusun. Bu anlamda orası da dikkat edilmeli. Ama bizim burada özellikle ifade ettiğimiz kalbe hiçbir kimsenin nüfuzunun söz konusu olmadığı ve İslam'a girdirirken de çünkü kalbi selim olarak Allah'a gelenler yevme la yenfe'um malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün hiçbir kimsenin ne malı, ne çoluğu, ne çocuğu hiçbir şey fayda vermez. Kim ki temiz bir kalp ile, şirkten uzaklaşmış bir kalp ile Allah'a bütün sıfatlarına teklemiş bir kalp ile gelirse o fayda görür. Temiz bir kalp istiyor. Yani pazo da istemiyor, boyposta istemiyor. Temiz bir kalp istiyor. İşte orada olduğu gibi bu e, iman zaten kalpte özellikle karar kılar. İman ayakta karar kılmaz. Elde karar kılmaz. Dilde karar kılmaz. Kulakta karar kılmaz. İman kalpte karar kılar. İman kalpte karar kılar da ele, dile, göze, kulağa yansırsa Mümin çıkar. İman kalbe girmeden ele, kulağa göze yansırsa münafık çıkar. Çünkü münafıkla mümin arasındaki tek fark kalp boyutudur. Aratabildim Ha, iman ile nifak arası. Çünkü ikisinin merkezinde kalptir. Evet devam ediyoruz. Üstelik Allah insanlara irade hürriyeti vermiştir. Seçme hakları vardır. Onlar hak ile batıl arasında seçim yapma hakkına sahiptirler. Bu seçimlerin sonucu tamamen kendilerini ilgilendirir. Dolayısıyla onlar ne yapamazlar? Hiçbir şekilde cihatlarını bir kan sevdasına dönüştüremezler. Ya da mücadelelerini hiçbir şekilde başka bir ay gayeye yönlendiremezler. O yüzden Resulullah aleyhissalatu vesselam gerçekten Allah yolunda cihat eden için ne diyecekti? O kişi ki ne için savaşmış olacak? Allah'ın kelimesi üstün olsun diye. Allah'ın kelimesi üstün olsun diye. Yani bu kelimeden kasıt İslam kelimesi. Yani İslam üstün olsun diye yapılan her türlü mücadele. Cihat ve İslam olsun diye mücadele eden herkes mücahiddir. Yoksa mücadele eden vardır sadece vatan uğruna ya da benlik uğruna bir önce ifade ettiğimiz gibi yani diliyle mücadele edip benliğini ortaya koyanlar kendi kişiliğin hakimiyetini ortaya koyanlar eliyle mücadele edip ırkının hakimiyetini ortaya koyanlar ya da bilmem ne ile mücadele edip başka şeyin hakimiyetini ortaya koyanlar hiçbirisi Allah yolunda değil. İman eden için tek bir cihat olan husus vardı ki o da Allah'ın kelimesi yüce olsun diye. Evet ancak bir takım insanlar kendi halinde bir din seçmekle kalmazlar. Başkalarına da zorla bu dinlerini benişletmeye çalışırlar. Yani İslam hiçbir şekilde zorbu olarak başkalarına aktarılamaz. Bunun adı cihat değildir. Kimileri insanlar üzerinde hakimiyet kurmak isterler. Kimileri İslam'ın davetinin önünü kesmeye, insanların İslam'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Yani Kur'an'i bir tabirle tavutlaşırlar. Kurdukları tuzak ve düzenlerle insanları kandırmaya, hak yoldan ayırmaya çaba gösterirler. Yahut kimileri Müslümanlara ve onların yaşadıkları yerlere saldırıp topraklarını işgal etmek, insanları yönetimleri altına almak isterler. Bu bizim <gülüyor> Evet. Hani papazın biri diyor ya ben diyor ateistlerin diyor e, tabiat dedikleri şeyi araştırdım diyor. Yani bu tabiat ateistler hani Allah'a inanmıyorlar ya. Ben diyor tabiatı araştırdım. Araştırdım. araştırdım. Onlar tabiat dediği bizim diyor kilisede anlattığımız Allah Tanrı çıktı diyor. Allah çıktı diyor. Ya yani ne kadar özelliği varsa ona vermişler. Ne kadar özellik varsa ona vermişler. Bu da bizim tagut çıktı. Evet. İşte bu gibi durumlarda cihat gündeme gelmektedir. Ha cihadın özellikle gündemi ne? Cihat Allah'ın indirdiği din yeryüzüne hakim olacak. Yani kurtuluş getirecek insanlara. insanlara hidayete iletilecek. Bu hidayet başlayacak. Gerçi önümüzde bir ay da geliyor. Özellikle bu hidayetin başlangıç düdüğünün çalındığı ay. Ee, bu davet insanlara iletilecek. Ve cihat işte Kadir Gecesi'nde indirilen Kur'an ile Kendisi adına indirilmiş olduğu insan arasındaki engellerin kaldırılmasına verilecek isim olacak. Yani Kadir Gecesi'nde inen Kur'an kendisi adına indiği insanlara ulaşacak. Ve bu Kur'an'ın insanlığa oluşma, oluş, e, ulaşmasındaki ne engel varsa o engellerin kaldırılmış olmasına verilen isim cihattır. Kimisini elle kaldırırsın, kimisini dille kaldırırsın, kimisini silahla kaldırırsın, kimisini kalemle kaldırırsın. Önemli değil. Önemli olan kaldırmış olmak. Bir engeli kaldırmış olmak. Yani bunun maksadı insana karşıdakine bunu iletmiş olmak. Bu Ve bu amelede verilen isim cihat. Evet devam ediyoruz. Yani uykunuz geldi ama ders o kadar da fazla sürmedi. Kaç dakika olmuş? da 50 dakika olmuş ya. Böyle oflay püflayıp da beni de sıkmayın. Yani böyle vakit çok oldu gibi şey yapmayın. Şöyle biraz dinç olun. Ben de sıkılmayayım yani. Bitireceğiz bunu. Evet. <gülüyor> Devam edelim inşallah. İşte sadece insanları Allah'a kulluktan alıkoymak isteyen bu tağutların ortadan kaldırılması bu engellerin ortadan kaldırılması adına verilen mücadeleye cihat denir o yüzden seyir kutup tağutu tanımlamış olduğu bir yerde insanların Allah'a kulluk etmesine engel olan her şey ismini verecekti evet Müslümanlara veya onların yaşadıkları topraklara düşmanları saldırdığı zaman Müslümanlar sessiz mi kalsın Allah'ın dinine hakaret edilirken insanlar zorla veya hile ile İslam'dan uzaklaştırılırken Müslümanlar hiçbir şey demesinler mi? Bir takım zalimler insanlara zayıf bırakılmışlara zulmederken Müslümanlar başlarını kuma mı gömsünler? Güçlüler ve zenginler yeryüzüne istedikleri gibi yön versinler, fitneyi artırsınlar, insanları sömürsünler, onların zenginliklerine yağmalasınlar ama Müslümanlar aldırmasınlar. Allah'a kul olmak isteyen nice iyi niyetli insanların önüne şeytani tuzaklar kurulsun da Müslümanlar seslerini çıkarmasınlar. Bu doğru olur mu? Gerçi bugünün Müslümanlar açısından doğru. Niye? Et'e süt'e takılmamak lazım. Tabi etliye sütliye karışmamak lazım. Ondan sonra diyalog yapmak lazım. Yani kafirler bir taraftan e, bizdeki münafıkla, papaz bir tane Hristiyan papazı, Yahudi'nin bir tane e, hahamı hepsi bir aradalar. İslam'ı şey, diyalog içerisindeler. Evet, evet. He, bizimki diyalogdan bahsediyor. Onlar diyalogdan bahsediyorlar. Aynı anda Hristiyan'ı Irak'ta Müslümanlara doğuruyor. Yahudisi Filistin'de Müslümanlara doğuruyor. Bizimki de kakıyor Onlara karşı duran Müslümanlara rahat durun diye kınıyor. Rahat durun diye onları kınıyor. Ha, bu, bu tip Müslümanlar için tabii ki sen nesin? Sen bir kara sessin. Sen bir siyah sessin. Sen bir ortalığı dağıtansın. Sen ortalığı karıştıransın. Fitne çıkaransın. Yani bu anlamda böyle bir düşünceye sahip olmak yine Seyyid Kutub'un ifadesiyle ee, Allah kendisine rahmet eylesin. Ne diyordu? Amerikancı İslam diyordu bu ifadeyi. Amerika'nın işine gelen İslam. Gerçi bugünün ifadesiyle Büyük Orta Doğu Projesi. Yani Irınlı İslam anlayışı ılımlı İslam dedikleri şey bu. Ve diyalog dedikleri, dinler arası diyalog dedikleri şeyin üreteceği İslam da bu. Yani Amerika'nın ve tağutların sistemine hiçbir şekilde dokunmayan bir İslam. Böyle bir İslam mı? En güzel İslam bizim memleketimizde. Namaz kılan engelleniyor mu? En güzel İslam bizim ülkemizde derler. Ama böyle bir İslam'a. Yani tağutların, zalimlerin, zorbaların, diktaların, sömürenlerin Azgınlaşanların hiçbir tanesinin sömürü çarkına dokunmayan camiden eve, evden camiye, oradan da mezara. Böyle bir İslam, bunların aşılayacağı İslam hatta, işleyecekleri İslam. Böyle bir İslam. Hani tarihin bir tanesinde İran'ın bir bölgesini kuşatma altına alırlar. Ve o kuşatma altında tabi Müslümanlar namaza giderler sabah namazına bir bölge ki ismini de biliyordum ama bayağı oldu yani 9-10 senedir ben bunu okumuştum e, unuttum yerini sabah namazı vakti e, şu anda Araplarda da gerçekten o özellik var İran'ı bilmiyorum ama namazı gerçekten camide kılmış olmak yani gencinden büyüğüne kadar namazı camide kılmış olmak yani bizde pek olmayan şey bu bizde şimdi e, haydi namaza dedim mi bir bakıyorsun ya ben zaten gidecektim diyenler başlıyor aslında oturacak ha Oturacak yani. Böyle demesen oturacak adam. Yani. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Orada sabah namazı vakti insanlar yığınla namaza gidiyorlar. Tabii karşıdaki komutan bunu fark ediyor. Bir şeşit. Diyor Ne oluyor bu insanlar? Nereye gidiyorlar? Falan. Ürperiyor. Ya komutanım diyor. Bunlar namaza gider gelirler diyor. Bunlar beş vakit namazlar. Onların namazının diyor bana bir zararı var mı? Onların namazının bana bir zararı var mı? Yok diyor. Onlar giderler eğilir, kalkar, dönerler diyor. O zaman açın yolları diyor. Gitsinler. Hatta yardım edin. Ama o müminler o camiye gittikler zaman gerçekten ulu bir cemaat şuuruyla bilinçlenmiş olsalardı, özellikle bir Müslüman olarak camiyi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın kullandığı gibi hareket merkez halinde kullansalardı, şuurlu bir şekilde bunu o eyleme dönüştürecek olsalardı, o namaz neler olmazdı ki? O yüzden korkut korkutmayınca problem yok. İşte bu gibilerin karşısında susalım mı diyor. Üstad yani susalım mı? Bunları bekleyelim mi? Bunlara ses çıkartmayalım mı? Kaldı ki cihat yalnızca müminlerin dış düşmana karşı yaptıkları bir savunma değildir. Bir de bu var. Yani burayı da gerçekten gözünüzü açın. Özellikle bir takım yazarların hali kurulu sistemlerin ekmeğine yağ sürmek gibi ya da e, resmi hizmete mahsustur damgasını alnında gezdiren bazı aydıncıkların kullandığı ifade. İslam hiçbir zaman saldırmamıştır derler. Hep savunmuştur. Bedir Savaşı'ndaki ayeti de getirirler. Tamam mı? Hep savunmuştur. Yani kafirler Müslümanlara saldırmadığı müddetçe İslam hiçbir zaman cihad etmemiştir. Cihad sadece savunmadır. Teorisini ortaya atarlar. Bunu ortaya atanlar da özellikle bugün batının kültürel ezikliği altında kişiliğini aslında getirmiş olanlardır. Yani illa İslam'ı savunmak gibi güzel göstermek gibi yani haklı hakkını da yerine koymak değil güzel göstermek gibi bir takıntısı olanlar. Yani ellerindeki hazineden utananlar. Elin adamı bakırını ortaya koyarken tellal gibi bağırır. Bizim bunlar elin altındaki altını gösterirken ya ben de ha falan böyle elin altını ucunu ben de ya. Falan sesi de duymuyor. Ne diyorsun sen ya? ya bir şey, birisi bir şey der mi acaba? E, korkusuyla Elindeki İslam'a böyle sahip olanlar var ya kişiliksiz olanlar. Bunlar. İslam savunmadığı dediler. Hayır. la حَتَّا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Dünya ve وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهُ Din yani bütün bir yaşam biçimi Allah'ın oluncaya kadar. Nasıl ki Allah yeryüzünü yarattığında öyle idiyse tekrar Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Kurtuluş götürün. Ama cihat derken yine adam öldürmek değil. Ney? Yine bu gayeyle. Yine insanlara kurtuluş, kurtuluşu götürmek. Bu da yanlış. Çünkü cihat iki kısım tel telakki edilir. Birinci kısım taarruz cihadı. ikinci kısım savunma cihadı. Ve ikisinin de hükmü ayrıdır. İkisinin hükmü ayrıdır. İkisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında da farklıydı zaten. Evet devam ediyoruz. Burada diyor. Cihat sadece müminlerin dış düşmana karşı yaptıkları bir savunma değildir. Cihat, aynı zamanda kişinin kendi nefsinin kötü isteklerine karşı direnmesi, iblisin kandırmalarına karşı koymasıdır. Bu ise müminin hayatı boyunca yapması gereken bir mücahededir. Çünkü gerçek Müslümanlık ancak şeytana uymakla, nefsin kötü emirlerine karşı çıkmakla yerine getirilir. Bu ifade bu cümlenin altına pek hoş gelmemiş ama çünkü o mücahede adı altında özellikle ifade edilen bir husustur ki mücahede diye bahsedilen yani nefsin terbiyesi hani e, haşa güya peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam bir savaştan dönüyor mu savaştan döndüğü zaman e, ya Rasulullah demişler işte cihattan dönüyoruz o da ne demiş küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz gibi ki bu e, hiçbir şekilde aslı asları olmayan bir ifade e, iki ihtimal var bunlardan birincisi bu ifadenin Beyazı da Beslami'ye ait olması ki çok yüksek bir ihtimal. Bir ihtimal de Hasinal Basri tarafından söylenmiş olması. Ama bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ya da sahabeden herhangi bir tanesine dayandırılması hiçbir şekilde söz konusu değil. Ve bunun bir tarafa atılmamasıyla beraber bu kısmını mücahede ikisi birbirini tamamlayan bir unsur olarak dedik, ifade eder. Nasıl ki İslam'da zorlama yoktur ifadesi emr-i marufu ortadan kaldırmıyorsa... Emre bir mağruf neh yani münker nasıl ki kafiri dine zorlamayı gerektirmiyorsa bu ikisi de ayrı ayrı işlenmesi gereken hususlar. O şekilde var. O şekilde var. Yani, şey? yani sahip bir hadis olarak şöyle var. Bir tane zaten birkaç tane hadisi var fazla da değil. Öz asrullah aleyhissalatu vesselamın asıl mücahit. İşte nefsine karşı mücadele eden şeytanın kendi dürtülerine asıl muhacirde e, Allah'ın haramlarından hicret eden kişi. Şimdi Allah'ın haramlarından hicret etmek en büyük hicrettir diye Mekke'den Medine'ye hicreti birisi terk etseydi ne olurdu? Münafık olurdu. Tek kelimeyle münafık olurdu. Yani e, bundaki husus da aynıdır. Yani. Bundaki husus, çünkü dediğimiz gibi ikisi ayrı ayrıdır. Fakat bir önce söylediğimiz şekilde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi onların içerisinde Öyleleri vardı ki Onlar mustazaf olanları vardı Bu mustazaf olanları Zaten Nisa suresinde Allah o teala doğrudan Ayırıyordu yani Hatta onlar için ne diyordu size ne oluyor Diyordu yani Allah yolunda e Ya Rabbi bize katında bir Yardımcı gönder diyen çoluk Çocuklar, ihtiyarlar, kadınlar için neden savaşmıyorsunuz ayeti özellikle o Mekke'deki mustazaflar için inmişti zaten. Yani o savaş, cihat, farz kılındıktan sonra. Bir de bunun dışında bir kesim vardı. Onlar sebepsiz yere onlar sebepsiz yere e, cihat etmeyenlerdi. Ki hatta onlar ne yapmıştılar? E, öyle biraz da uyanak geçinmiştiler. Yani demiştiler ki biz burada keyfimiz rahat. E, Suriye tarafına alışverişe de çıktığımız zaman orada da rahat. Çünkü buradan kafirlerle problemimiz yok. Orada zaten biz Müslümanız. Demiştiler. Ve hatta onlar yola çıkarken sefer için e, sahabe iki grup olmuştu. Kimisi demişti ki biz bunlara karşı savaşacağız. Kimisi demişti ki savaşmayacağız. Hatta Hazreti Ömer onlar la ilahe illallah diyorlar. Nasıl savaşırız gibi ifade eden sahabeden ve Allahu u Teala ayetini indirmişti. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz diyor. Onlar tekrar Allah yolunda hicret edinceye kadar onlar başka bir kavimle, yani sizin kendisiyle anlaşma yaptığınız bir kavme sığınmadığı müddetçe savaşın diyor Allahu Teala. Ha, sonradan gelmiş, tövbe etmiş, kendisi durumunu bildirmiş onu affedilir. Mesela bu durumda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir Ashabı içerisinde onu yakaladı mı? Ve o dedi ki, ya Resulullah beni mecburen getirdiler dedi. Ben gerçekten gelmeyecektim dedi. Ben önceden Müslüman olmuştum. Senin amcanım. Yani e, ben zorla onların yanında geldim dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Fidye ver, kendini kurtar. Hatta çok dedi, falancalara da ver, onları da kurtar, kalbini Allah bilir. Peygamber amcası için böyle söylüyordu. Kalbini Allah bilir. Yani bu gördüğümüz gibi, bu durum ayrı, bu da belki istisnanın istisnası olabilir. Ama genel itibariyle o şekildedir. Allahu Alem. Evet orada da ifade ettiğimiz gibi sonuçta... E o da yine işin öbür boyutu. Devam ediyoruz biz. Yaklaşık bir saat üç dakika falan olmuş. Müslümanların kendilerini, dinlerini ve vatanlarını korumak için onlara farz kılınan cihat emrini yanlış anlayanlar cihatsız bir İslam istiyorlar. Onlar yeryüzünde diledikleri gibi at koşturacaklar. istediklerini yapacaklar. Hatta Müslümanlara yön vermeye kalkışacaklar. Ama Müslümanların bir tepkisi olmayacak. Böylesine sessiz, tepkisiz, pısırık bir din istiyorlar galiba. O galiba aslında pek galiba değil de öyle yani. Ve böyle olan Müslümanlar da var. Yani cihadı gerçekten sevmeyen, cihadı kınayan, ee, dünyevileşmiş olmanın sıkıntısını cihadı terk etmek gibi bir çıkmazla gideren ama aslında dinin özünü kavramamış olanlar yani bu anlamda cihad eden ya da mücadele eden Müslümanları ne yapıyorlar? kınıyanlar. aslında onlar dünya hayatını tercih edenler böyle Müslümanlar olduğu gibi yani bugün bazı Müslümanlar görüyorsunuz mücahit kesilmiş yani biz diyor dini diyor, devlete sokacağız, sisteme sokacağız, bilmem ne yapacağız diyor. İyi de babam daha evine sokmamışsın. Nasıl sokacaksın? Biz diyor layıklığa karşıyız. İyi de sen daha kendi evinde layıksın. O adam sisteme sokmuyor, dini sen de evine sokmuyorsun. O adam Allah'ın hükümlerini sisteme sokmuyor, sen de Allah'ın hükümlerini kadınla uygulamıyorsun. Sen de Allah'ın hükümlerini çoluna çocuğuna uygulamıyorsun. E ne olacak? Bir tarafın layık, öbür tarafın layıklığa karşı. Acayip bir tip çıkıyor ortaya. Öyle değil mi? Deve kuşu, Heh, deve kuşu gibi bir tip çıkıyor. Ve bugünün böyle Müslümanlar da var. Yani bir takım hele özellikle hakikaten e, sufi anlayışın içerisindeki düşüncelerde Kur'an'da cihat kavramı yoktur. Cihat kavramı söz konusu değildir. Ha bugün özellikle güya İslam hakim kılma adına ortaya çıkmış olan insanların e, Kur'an'larına bakın onlarda da cihat yok. Ha var. Bir yerde var. Nerede? O 4-5 senede oy atarken hani reyini kullanıyorsun ya. Ha cihat o. Onu 5 senede bir yaptın mı en kaliteli mücahidsin. Hele bir de var ya. Hele bir de Avrupa'dan otobüs falan tutup da kapı kadar verdin mi? Sen cihadın en önde gelenisin. Mücahidin en önde gelenisin. Onlar cihatlar da buradan buraya kadar. Gerisini sevmezler. Yani buraya göre özellikle Müslümanlarda ve e, kafirlerdeki oluşan İslam anlayışı bu maalesef Müslümanlar içerisinde bu anlayışa kapılmış olanlarda var. Evet en sonki paragrafı da okuyoruz inşallah ondan sonra bugünkü dersi bitirelim. Şeytan ve onun yardımcılarının var olduğu bir takım insanların yeryüzünü ifsad etmeleri yani bozmaları azıp sapmışların yani tahvütların çıkardıkları fitne, bozukluk, isyan, kafirlik bunlar bütün bunlar devam ettiği müddetçe cihat var olacaktır. Yani cihada ihtiyaç duyulacaktır. Yani aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bir hadisi var ya, yani o küçük cihattan büyük cihada çıkıyoruz, o Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a böyle bir şey yok da, tam aksine var. Tam aksine مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يَحْتُسْ بِهِ Nefsu, نَفْسُ مَاتَ cahiliye. Ya da başka bir rivayette مَاتَ Tam o ifadeyi hatırlamıyorum. Biraz, e, mealini vereyim inşallah arkasında gelir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor. Her kim ki cihad etmeden yani kazaya çıkmadan ya da kaza etmeyi arzulamadan içinde bunu hissetmeden. Bukhari hadisidir. Ölecek olursa bir rivayette cahiliye üzerine ölür. Ha öbür rivayette münafıklıktan bir şube üzerine olur. Yani nifak üzerine ölür. Şube üzerine değil de nifak üzerine ölür diyor. Dolayısıyla İmanın olduğu yerde cihat vardır. Cihadın olduğu yerde iman vardır. İman var oldukça cihat var olacaktır. Dolayısıyla yeryüzü sorunsuz kalmayacağına göre kıyamete kadar ta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulu ve her şeyin ortadan kaldırılmış olduğu döneme kadarı cihat söz konusudur. Ki Resulullah Aleyhisselatü da zaten ne demişti? Cihad kıyamete kadar bakidir demişti. Dolayısıyla e, bir sonraki açmış olduğu başlık cihadın amacı ve kapsamı onu da Allah nasip ederse onu öylesine zaten. Olsa da olur, olmasa da olur. Cihadın amacı ve kapsamı ondan sonra ise cihadın fazileti herhalde bir iki üç ders daha alır. Bu zaten o yüzden ben eee Ebu Basir'in cihat kavramını almak istemedim. Yoksa astartte bayağı uzayacak. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri de, beni de nefsine karşı mücahidesinde, ilmine karşı iştihadında, kafirlere karşı da cihadında hem soğuğunda hem sıcağında ayakları sabit kılanlardan eylesin. Allah sizden razı olsun. Ve ahiru davana Elhamdülillahi rabbil alemin.